Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Namazdan önce abdest, Hazreti Peygamber'in şeriatına has bir durum muydu? Yoksa daha önceki ümmetlerde de var mıydı? Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselamdan, Hazreti Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama gelinceye kadar, bütün peygamberlerin tebliğ etmiş oldukları iman esaslarında bir fark bulunmamaktadır. Bu husus e, peygamberlerin e, bütün hak dinlerin ortak bir hususudur, hususiyetidir. E, hiçbir peygamber iman esaslarını değiştirmemiştir ve ona herhangi bir ilave de yapmamıştır. Hz. Adem aleyhisselam insanları nelere inanmaya çağırmışsa Hz. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'da ümmetini o esaslara davet etmiştir. Yani bunlarda bir değişiklik olmaz. Nasıl ki bunlarda değişiklik yoksa ibadet temel ibadetlerde de fark bulunmamaktadır. Namaz da bütün peygamberler döneminde olan temel ibadetlerden bir tanesidir. Bunu Şöyle anlatabiliriz. İbrahim Suresi 40. ayette İbrahim Aleyhisselam'ın şöyle bir duası var. Diyor ki, Ya Rabbi beni ve benim neslimden olanları namazda devamlı kıl. Ey Rabbimiz duamı kabul buyur. Şimdi İbrahim Aleyhisselam namaz kıldığını buradan anlıyoruz ve onun soyundan gelen peygamberler içinde namaz hakkında dua ettiğini anlıyoruz. Demek ki namaz ibadeti bütün peygamberler döneminde vardı. Namaz ibadeti olduğuna göre e, abdest ayeti Maide suresinde geçen e, Ey, ey iman edenler namaz kılmak için ayağa kalktığınızda e, ifadesi e, her dönemde geçerli olur. Nasıl ki namaz her dönem e, geçerli temel bir ibadetse yine abdest de aynı şekilde her dönemde, her peygamber zamanında emredilmiş bir ibadet niteliği kazanır. Çünkü abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten, kirlilikten kurtulmak, yani maddi ve manevi bütün pisliklerden İslam'ın emrettiği kurtulmak, yani bunlardan kurtulup İslam'ın emrettiği temizliği ibadetten önce sağlamak demektir. Abdest alan insan kendini manen temiz ve rahat hisseder ve bu güzel ve his his ile temiz duygularla Allah'a ibadete durur. Yani kendinde psikolojik bir rahatlama hisseder, maddi ve manevi bir rahatlama hisseder. İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a kulluk, böyle bir temizleme ameliyesi ile başlayınca insan ibadetinden daha da bir, zevk kalır. Yani önceki ümmetlere nasıl namaz farz kılınmışsa namazla birlikte bir bütünlük arz eden abdest ibadetin ibadeti de her dönemde emredilmiş bir ibadetti. Dolayısıyla her ümmet için geçerli bir durumdu. Velhamdülillahi rabbil alemin.